Geceler 99 Açık Radyo'dasınız. Ay programındayız. Bu gece bir konuğum var. Açılışta da onun elik Klaustro. Bu akşam bizlerle beraber Özer Yaltınkaya. Merhaba Özer. Merhaba. Klaustro'nun ilk albümü. İsmini uzun zamandır duyduğunuza eminim açıkçası. Daha önce Ay Palas'ta da çalmıştık başka toplamalar vesilesiyle. Ama ilk albümü diyebiliriz. Yakında yayınlanacak, daha yayınlanmadı galiba değil mi? Yayınlanmadı işte 22'sinden sonra. Yani bu hafta. Gibi. Evet evet. Ee, Sesin ne kadar pusluymuş? Biraz mikrofonun bir ya. Arkadaş. Benimki mi? Seninki evet. <gülüyor> <gülüyor> Gece yarısı sesi bu şey. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıda öyle konuşuyordum. <gülüyor> evet konuşuyorum. Eee... Gerçekten öyle mi acaba? Mikrofonun başına geçince bambaşka bir karakter He, mi? Bir radyo sesi geldi bir anda. Kulaklıktan acaba? Yok. Ha, şimdi utandım. <gülüyor> Biz Özer'le yeni tanışıyoruz bu arada. Bir yarım saat oldu ama... E... <gülüyor> <gülüyor> Özer benim zaten canımdayım. Birkaç kişi daha önce bunu söylemişti yani. Evet. Ya e, hani beni yakından tanıyan ve ondan sonra radyo programını dinleyen insanlar hani çok da alakası olmayan insanlar radyoda ne kadar farklı konuşuyorsun? Öyle öyle mi konuş? konuş. Yok yok değil, değil. Link, Tam normal. Şimdi biraz kekelemeye falan başladım diyorum. <gülüyor> <gülüyor> eee albümün ismi. Ee, Beyhude'nin bu hafta bilansman şey partisi evet, olacak. Pazar. Erkodada. Pazar günü. Erkodanın Ar Ar geleneksel artık esası neredeyse hani e, diyebiliriz belki bu konser vesaire şeylerin. Içi. Evet evet. Ee, ilk, i̇lk albümü Klasyon'un. Ee, Özel esasında e, dediğim gibi tanıyorsunuzdur. E, uzun zamandır müzik camiasından. Ee, daha önce replikasıydım. Replikasıydım evet. Bayağı bir süre. Replikası beraber kaç albüm yaptın? Üç. Ee, ben şimdi sayacağım aldin. Dört. <gülüyor> o da emin değil. <gülüyor> da iyi. Ee, ondan sonra bir şekilde replikastan e, evet, evet. istifa edip. İstifa ettim ve. Solo kariyerine diyebiliriz ama müzikal olarak değil. Müzikal ee, olarak değil, iş olarak. Profesyonel evet. olarak. <gülüyor> evet, evet. Reklam <gülüyor> kariyerime devam ettim. <gülüyor> Bu arada mı anlaşılan hep müzik devam etmiş. Ee... Devam etti yani becerebildiğim kadar. yani işte Dediğim gibi yani çok üretken bir insan değilim. İşte 2003'te ilk defa klastro olarak hani bir şey yaptım. Üzerinden paya bir geçti ve ilk defa kendim <gülüyor> yani kendi adımla bir şey koyuyorum ortaya. Esasında heyecan verici yani 2003 Hı -hı. dediğin zaman e, şimdi toplayıp yani çoktan olması gerekiyordu belki de ama e, toplayıp çıkartınca çok kötü bir rakam çıkıyordu 12 12 sene iki, 2003'ten bu da beş parça ama tabii bu kadar değil. E, of İstanbul toplamasında bir parçam vardı. Evet. O parça burada, o, Yok. o başka bir parça. Tekdosak'ta davulun sesinde bir parça. Hı -hı. Orada bir veya iki parçam vardı galiba. Evet, Tekdosak'ta olarak yayınlanmış olarak böyle Hı -hı. iki tane single gibi var. Aynı zamanda başka SoundCloud üzerinde başka parçaların da vardı galiba değil mi? Hani herhangi bir yerde yayınlanmamış senin oraya sadece yüklediğin... Hı -hı. Vardı Hı -hı. evet, kaldırdım sonunu. <gülüyor> <gülüyor> Plak koydum, az parça mı? Kıymetini bileydim parçalarını. <gülüyor> ee, özer e, yani Klostro e, esasında müzikle isim son derece bir şey iyi örtüşüyor bir anlamda Klostrofobik bir e, kapalı bir mekan his yaratan diye. Öyle mi? E, Aslında ben Klostrofobik olduğum için yani başlangıcı oradan. <gülüyor> Gerçekten var evet, mı? Evet, gerçekten. Ee, kapıyı açabilirsin istiyorsan. <gülüyor> <gülüyor> Fena vöker <bak> <gülüyor> <gülüyor> Yani müzikte aslında öyle bir klosrafı olduğunu pek düşünmüyorum ama herkes e, öyle diyor. Sen öyle olsun. Bir, bir, basın duvarlara <gülüyor> çarpması gibi bir hissi esasında <gülüyor> var. Hani böyle bir açık mekan hissi yaratmadığını çok net söyleyebilirim. <gülüyor> yani kapalı bir... Belki kulüp soundundan, e, ne belki hani o dub havasından hani e, gibi geliyor olabilir. E, Özer bu akşam sadece şeyleri getirmedi. Kendi albümü getirmedi çünkü zaten 5 parça var albümde <gülüyor> dediği gibi. E, birkaç bir şey daha çalacağız Özer'in sevdiği e, ve e, etkilendiği. Esasında bunlar hepsi çok kıymetli isimler. E, buradan bir tanesi işte devam edelim istersen. Ne, ne, ne, ne, ne çalalım? Ne dersin? Atom. Atom'dan... Onun hepsini arka arkaya çalabiliyorsun zaten toplamda 5 dakika. Tamam. Ve Atom... Atom'un gerçek ismini unuttum. Atom TM. Joe Schmidt. Ha, Joe Daha önce... Joe de Deli Herif'in teki esası. Buraya çok tuhaf projeleri geldi. Evet. Senior Coconauts geldi. Senior Coconauts geldi. Senior Atom olarak da geldi. Onu hatırlamıyorum. Gelmedi mi? Gelmedi mi? Bana hiç sorma, ben hiçbir şey hatırlamam. <gülüyor> Senior kokonatta geldi, evet. bir, bir projesi daha geldi sanki. Ama neyse, bilen varsa arayabilir. 34344 açık radyo numarası. <gülüyor> Birbirimizi daha fazla daha rezil etmeden <gülüyor> buradan atomun e, atom tm adıyla e, kaydettiği. Liedgut albümünden şimdi arka arkaya beş parça dinleyeceğiz. E, Wellen und Fel, Felder'in dört parçası ve arkasından Überleitung doğruya koyabildiysem. E, Atom dinliyoruz arka arkaya. E, başlatmak üzereyim. tanıtacağız çıkacağızın Zay Plus programında eee ile beraberiz Özer Yalçınkaya ve e, onun seçtiği e, isimlerden bir tanesini dedik. Dediğimiz U A. Schmidt Atom e, adını kullandığı projesiyleydi. Leadgut albümünden arka arkaya 5 e, parça dedik ki az önce konuştuk ki sağsa bu albümde bir sürü parça var yani evet. Kısı, kısa kısa kısa e, çok parça var diyoruz. Hı, -hı. oradan Velen und Felder'in dört parçasını arkasından Überlightung'u dinledik toplamda. Ee, Özer'in dediği gibi beş dakikayı anca bulan e, bir eser oldu. Ee, Özer'in e, albümünün tanıtımı bu pazar günü da gerçekleşecek. Pazartesi Arka'da evet. Ee, bir performans olacak galiba. Evet, e, daire önceki genel gramofonla Hı -hı. beraber Hı -hı. bir. Bir kısa bir performans yapmayı düşünüyoruz. Ee, doğa tamamen doğaçlama mı yoksa tamamen doğaçlama olmayacak. Tamam. Yani hazırlanmış ç çalışıyorsun bir... Evet evet. Çalışacağız. E, çünkü... Ama olmayabilir. <gülüyor> sürpriz diyor. Evet. E, çünkü Özer'in e, çok fazla performansı da e, canlı performansı da olmuyor galiba. Evet. E, e... Fırsat. Senede bir senede bir, bir. senede bir gün. Senede bir bir gün. Gün. <gülüyor> e, Esasında e, esas işin e, grafik tasarım. Grafik tasarım, evet. E, ve replikasından ayrılmanın sebebi de e, işine yoğunlaşmak diyebilir miyiz? Evet, yani, yani. reklam ajansı Hı. hayat. O e, şey, karabasan şeklinde... Me Mecburi, evet. <gülüyor> e, <gülüyor> Replikasının kapaklarını sen mi yapmıştın zamanda? İlk kapak özellikle... Köle doyuran. Evet. Onu, yani çok... Komik bir kapak. Yani, her yani an şu an geri dönüp baktığımda hiç kötü yani şey gelmiyor. Bazen hani, hani zaman için iyiydi falan Hı? denir ya bana hala güzel bir kapak. Yani Komik derken e, kasetimi anladın mı? Anladım ha. anladım. Yani zamansız birazcık da belki... <gülüyor> Evet. Ama her şeyle bayağı iyi bir zihin açıcıydı esasında Türkiye için hani zaten replikası, müziği gibi bir anlamda. Ee, evet. Kapak tasarımı da... Şeyde, gerçi sonrasında, sonra diğer kapak karebüsünü de sen yaptın. Hepsi mi? ben evet. Ben şeyi unutamıyorum. Zerre'nin kapağı e, ki Avaz'ın kapağı da bence çok başarılıydı. evet ama Zerre... Hepsi ha. benim çocuklarım. <gülüyor> Zer, zerre de mesela bence komik bir kapak olarak değerlendiriyor. <gülüyor> bir kay. <gülüyor> yani ne kadar çok daha ciddi olsa da. <gülüyor> ee, şimdi Beyhuden'in de e, kapağı bine o kadar güzel. E, gerçi replikasın şeyin, kapaklarından çok daha farklı bir havası var. Hı -hı. İşte senin e, bu daha dip diyebileceğim müziğini daha e, yaptığın gözüküyor. Ee, oradan bir parçaya devam edelim. Olmazsa. Şimdi ne dinleyeceğiz? Every little thing is gonna be all right. Regge parçası. Bob Marley'in Marley doğum günü yazı için gelsin diyor. <gülüyor> Özer'le beraberiz. Klaustro e, Özer. E, rahatsız olduğu için kapıyı açtık. O yüzden ses birazcık daha ekolu geliyor olabilir. Hani açık mekan hissi yarattı galiba değil mi? Kapatayım mı? E, Yok fark etmez. Değişik oluyor ses. <gülüyor> e, Klaustro'nun ilk e, albümü e, 15 yıllık diyebiliriz neredeyse bir çalışmanın ürünü olan. <gülüyor> Beyhudi'den ikinci parçayı dinledik. Çok kıymetli parçalar bunlar. Lütfen özelle tüketilmek lazım. <gülüyor> Every Little Things Gonna Be Alright isimli parçasıydı bu. Klausu'nun ki tesadüf geçen haftaydı galiba Bob Marley'in 70. doğum günü. <gülüyor> <gülüyor> e, alakası var mı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yok, yani var tabii de. <gülüyor> Birebir alakası yok. İşte hep çalışma isimleri. Yani working title. Yani aklına ne giriyse onu koy. Öyle kalsın. Hep merak ettiğim bir şeydir bu. Özellikle hani elektronik müzisyenlerde. Yani Nasıl hatta... oluyor da uyduruyor Aynen. E, hatta caz müzisyenlerinde bile. Nasıl bir parça ismi koyarsın. Benimkiler hep uydurma. Yani <gülüyor> aklıma ilk geleni. Ya da böyle ha, ben bunu tam şarkı resmi yaparım deyip not aldıklarım. Ha defterde bir şey. ha, he. Bu buna uyudu mu? Bu buna uyudmadı mı? hepsini uyuyor görme <gülüyor> <gibi. gülüyor> gerçekten iyi olacak gibi hissettim <gülüyor> her şey <gülüyor> ee, çoğu insan da buna zor cevap veriyor doğru söylemek gerekirse ee, hani daha, daha önce yaptığım röportajlardı hani e, bir şey anlatmaya çalışıyorlar ama hani o parçayla o söz e, isimle nasıl uyuşuyor? Her neyse çok He, çetrefil bir konu galiba. Ee, performans dediğim gibi tekrar atatalım. Pazar akşamı olacak. Hı hı. Arka 19'da. Ee, e, al albümü nerelerden edinebilecekler? Bir dağıtım olacak mı? yoksa? E, ya Şimdilik deform. Sadece deform. Hı hı. E, bir iki plak yer daha verirsiniz belki diye. Bilmem, o ne sormak lazım. <gülüyor> Kaç bastınız bu arada? Kaç tane bastınız? 500, 500. hayat boyu. <gülüyor> Gerçekten kıymetli. <gülüyor> ben birazdan imzalatacağım <gülüyor> Hemen açık artırmaya. <gülüyor> Buradan ne, neri devam edelim şimdi? Bir şey seçelim. Seç bir tanesini. Ya Kit Clayton. Kit Clayton, Hı -hı. tamam. Okey. Kit Clayton'dan e, dinliyoruz. Kit Clayton'ın hangi alimi? Lateral evet, Forces. Dan e, isimsiz 2 ya da 3. Evet. Bir parça dinliyoruz. Kit, Clayton, Kit Clayton'da Scape'den çıkıyordu değil mi, yanlıştırmıyorsam? Oradan da var, evet. O, Birkaç label'dan var ama Scape'den galiba bu. Sanki şey, e, onun özel bir tasarım şeyi var diyor. Scape'in kare. Hmm. Hı -hı. Hı -hı. Sanki ha, pardon bu oradan değil. Bu oradan değil. Bakarsın. <gülüyor> Kit Clayton dinliyorsun şimdi. Kit Clayton dinlemekteydi. Kit Clayton'ın Lethal Forces Surface Fault e, albümünden isimsiz bir parçaydı. E, büyük ihtimal devam ediyordu. E, diğer parçaların mikseniyordu diye tahmin ediyorum. Evet, yedi tane mi? E, Altı yedi tane Antalya'dan oluşan... Bir set gibi Hı -hı. belki de bir anlamda. Bir albüm. E, <gülüyor> Bayağı eskide kalmış esasında ve artık pek de kadri bilinmeyen isimler diyebiliriz bu esasında senin getirdiğin bazılarını özellikle şimdi burada Paul, Rehensentrum, Kitty Clayton gibi isimler. Kitty Clayton hala aktif mi? Hayır. Bıraktı daha tamam. Yani veya... Bilmiyorum ne yapıyor ama Hı -hı. çok uzun zamandır yeni bir şey yok. Paul'un da keza ben Hı -hı. E görmüyorum uzun zamandır ki Paul efsane, Rehensentrum e da yok. Da yok. Da e yok. Yani bir zaman özellikle 2000'lerin başında hı hı. E, gerçekten e, müziği çağı atlatmış. E, evet e, yani benim için de bir şeylerin kırılması nasıl sağlayan adamlardı bunlar. O yüzden toparladım bunları. <gülüyor> ya bir, bir anlamda belki <gülüyor> şey, bazı şeylerin iççe geçmesini sağlamışlardı gerçekten ve hiçbir hepimizin ağzından e, evet. dü dü düşmeyen isimlerdi ki bazılarını esasında Türkiye'de seyretme Fırsatı da bulduk ki bunlar arasında Philip Czech ve Yannick Shafer de var. E, çalabilir miyiz bilmiyorum onun şeyine e, geçer miyiz. E, önemli bir konser vermişlerdi bence burada evet. İstanbul'da. Benim unutamadığım akşamlardan bir tanesiydi herhalde. Aşağı yukarı bu aralarda gene bir kış akşamı karlı bir akşam <gülüyor> ve böyle elli kişi. Belki yoktu. Yoktu, evet. <gülüyor> Çok önemli bir geceydi o. Yani gündü daha doğrusu. Yani olan biten, yani müzik üretiminin sadece plaklarla da olabileceğini, yani ben birebir de gördüğümde çok şaşırmıştım. Ev duyduğumuz bir şeydi ama orada. Duyduğum yani... bir şeydi. Yani canlı görünce bak, aklım gitmişti. <gülüyor> Ve <gülüyor> ertesi gün hemen denemiştim. Tabii, tabii <gülüyor> İğneleri kırmış bir. <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Ee, şimdi o zaman senin e, plandan bir parçalayalım. Bu arada plaktan çalıyoruz e, Klauson'un bütün parçalarını. E, plak başka bir özelliği var. E, plak 10 e, inç. E, Türkiye'de çok fazla basılmayan bir format. E, açıkçası ben pek gördüğümü hatırlamıyorum. 10 inç e, plak. E, ve kapağıyla, <gülüyor> formatıyla, boyutuyla beraber... Ee, çok hoş e, doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi hangi parçayı dinleyeceğiz? His house. His house. Uydurma durma şey. Tam heavy metalci olduğundan bahsediyorduk esasında üzerinden <gülüyor> <gülüyor> Burada dur, tamam kapattık. <gülüyor> Plak olunca tabi devam ediyor. Ee, e, hep esasında bizim bir, bir arkadaşla, Orhanlarımızla konuştuğumuz konudur. Hani e, bu tür müzikler sanki hiçbir şekilde rock dinlemeden veya ne böyle çok ergen müzik dinlemeden e, bir şekilde bu kadar şey müzik yapılamaz diye e, konuşmuşuzdur kendi aramızda hep. Ve bu insanların hep de geçmişte baktığımızda hep şey görüyoruz gibi geliyor bana. Bir e, punk grubunda e, gitaristmiş, yok davulcuymuş veya metalciymiş isteyen e, dediği <gülüyor> evet, gibi. E, ben bunun açıkçası doğru bir müzikal gelişim olduğunu düşünüyorum. Hani e, yani bir yani kural olmasa da. Evet. Neyse buradık kalmıyorum şimdi. <gülüyor> <gülüyor> ee, Şimdiden neyi devam edelim Tıkan, tıkanmam kalmış geldi Tıkkandın mı? Evet. <gülüyor> tamam. Bir şeyle aç o zaman kendine. Ne açayım? Ee, Çoğu biliyorsun oradakileri. O zaman Pantheon kaçıyorum. Tamam. Pantheon hangi gelmiyor yalnız bu mu? E, Osasto diye bir kısa bir albüm EP 4 parçalık Oradan Urono Kemya Urono Kemya Ki bu galiba e, Panasonic, Panasonic olduğu ilk evet, zamanlarda evet. evet Çok eski zamanlarda. 95-96 falan yanlış hatırlıyoruz Ondan sonra Panasonic dava açıp <gülüyor> o, Ay Ayı 6 orada <gülüyor> Evet Şimdi Panasonic dinliyoruz Oranı kemya Panasonic dinlemekteydik. Urono Kemia, e, Osasto EP'sinden geldi. Panasonic zamanından bu Finlandyalı e, ikili Mika Vainio ve Ilpo Vasionen diye. Ya yani gibi. Galiba ga, <gülüyor> yanlış hatırlamıyorsak, eee ikilinin Panasonic zamanından ki artık Panasonic yok galiba değil mi? Bildiğim kadarıyla yok evet. Sonlar e, bir tamam, ayrıldılar. Yani. E, Belli olmaz. Tek başlarına evet devam ediyorlar. Mika aktif bir şekilde e, devam Hı. ediyor. İlpo'nun, e, sen biraz önce bahsediyordun Angel diye bir projesi varmış galiba. Yani birkaç projesinden Bir bildiğim kadarıyla, evet. Eee, 94.99'a çık radyodayız. iPlus programının sonlarına gelmekteyiz. E, bu akşam e, bizle beraber özer e, ve yani esasında klastro. Claustro, ee, bizleri kapı kapalı ee, şu anda <gülüyor> ee, bir nevi ee, abi, albümle uyusun diye. Albüm Beyhude albümü ee, bu hafta yayınlanacak. Ee, Deform müzik etiketiyle, Deform ee, Ender de olsa e, plak basan e, İstanbul'un en önemli e, plak dükkanlarından bir tanesi. Ee, zaten evet. çok çok fazla yok. Ozan da bu akşam e, bizlerle olacaktı ama Ekti. E, tam anlamıyla e, e, ekti diyebiliriz. E, eğer dinliyorsa e, çın çın <gülüyor> e, olsun ona. E, Beyhude'nin e, albüm lansman e, fırlatma partisi e, Arkoda da gerçekleşecek. Pazar akşamı hı hı. ve özel sürpriz bir performans olacak orada diyebiliriz. Ee... Kötü bir sürpriz de olabilir. <gülüyor> Çıkamayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en azından plak döner arkada yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daireki genel gramofonda ki e, daireki genel gramofondan Gökhan yaptı galiba değil mi? Evet, mastering'i <gülüyor> <gülüyor> mastering o yaptı bayağı uğraştı. Ee... Benden daha çok uğraştı. <gülüyor> Sağolsun. E, Gökhan Hassas e, çalışıyor. Daha önce Çok. E, Proud Python'inkini de o yapmıştı evet. galiba. Oradan sesleri e, esasında e, biliyoruz. Daireki General gramofonda zaten e, DGGG, D2GG, e, herkes biliyordur. E, Klauson'un e, çalışmalarına bunun haricinde Bandcamp sayfası bir şey, bir şey var mı? Yok. <gülüyor> Çok net oldu. MySpace var. Minespace tarih öncesi. <gülüyor> e, ulaşmak mümkündür bir yerde bir şekilde ama en kötü ihtimalle... Ben varım diye kapatmıyorlar Minespace'i. <gülüyor> <gülüyor> Son kaldı. Aykoşun çıksana. E, Deform'dan albüm edinmek mümkün. E, albüm e, 500 adet sınırlı sayıda e, basıldı. Ee... sınırlı değil ki bayağı 500 dediğim bayağı bir rakam yani ne bileyim kaç be, kaç 5 onu? hiç fikrim yok açıkçası 500 bayağı fazla o zaman acele etmeyin <gülüyor> acele etmeyin <gülüyor> <gülüyor> çok u <kolay>. bu <Yavaş>, <gülüyor> Defor Müzik Çukurcuma'da, Firuza'da esasında tam olarak, Firuza hamamının tam karşısı oluyor. Oradan edinmek mümkün Klaasoy'a. Çok teşekkürler Özer bu akşam geldiğine. Ben teşekkür ederim. Son olarak albümdeki 4, 5 parçadan dördüncüsünü bir tanesini diyeceğiz ki, bu akşam çal, albüm, albümden 4 parça çaldık. Beşincisi zaten özer, koysak mı koymasak mı dediği parçaydı. İnanamadığı parçayı... Atladım. Atladık. <gülüyor> Dinleyeceğimiz parçanın ismi... E, how am I supposed to live without you? <gülüyor> <gülüyor> Maria Kerem ne oluyor? Michael Bolton. Michael Bolton. <gülüyor> <gülüyor> Klaus kapatıyoruz. Herkese iyi geceler. Haftaya görüşmek <gülüyor> 국민